Inna alhamdulillahi, nahmaduhu wa nastainuhu, wa nastafirhu, ba n'audo billahi min shurur anfusina wa min syyat amalina. Man yahdhillahu, fala la mudillala, wa man yudlil, hadiala, la hadiila. Nashadu an la ilaha wa akhtahu, la sharikala, wa nashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. يا أيها الذين آمنوا تكلوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تكلوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبثا منهما رجالا كثيرا ونساء واتكلوا الله الذي تسألون به والارحم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 Ve şerrel umuri Tuha, Wakulla kulle Tim bid'a, Wakulla kulle bid'atin dalâle, Wakulla kulle dalâletin finnâr. Rabbi şirahli sadri ve yesirli emri, vahli luhteten min nisâni kavli. İnşallah bugün 3 <gülüyor> esas şerhî derslerimizin 15.sini yapacağız beraber. Şimdi geçen Rabbin, annonnin mahdyydestäni puhuimme, Rabbin kavarammista puhuimme. Şehrâmetullahiye'nin säännön mukaan, tässä päivässä inshallah Şehh on sanonut, Rabbu huwal ma'bud. Rab ma'budun itse on. Wa dillilu laulu Ya ayyuhan nasu hudu Rabbakumul lizi halakum wa ladin min kablukum la alakum ta'ttakun. Lizi jallakum arda firaashan wa sammaa e binaan wa anzal min al sammaa fa akhraj bihi minas as-samarati lakum fala taj'alulillahi andada wa antum ta' qala ibn kathir rahimahullah taala al-khaliqu li hazihil al-ashya huwa al-mustahiqun lil-ibadah şimdi şeyh dedi ki rab mabutun ta kendisidir bunun delili de Allah azze ve celle'nin şu ayetleridir ey ey insanlar Sizi de sizden öncekileri de yaratan Rabbinize ibadet edin ki takva sahibi olasanız. O Rabbiniz ki yeryüzünü sizin için bir döşek göğüde bir bina yaptı. O gökten su indirip onunla size rızık olmak üzere meyveler çıkarttı. Artık siz de bildiğiniz halde Allah'a ortak koşmayın. Bakara suresinin 21 ve 22. ayetleridir bunlar. İbni Kesir rahimahullahu teala dedi ki Bütün eşyayı Bütün bu eşyayı kim yarattıysa ibadete layık olan da O'dur. Buna göre, Şeyh Rahimullah'ın Bu sözüne göre yani En başta anlaşılan şu ki, Rab kimse Rablik hakların elinde bulunduran Ki bunu geçen dersimizde detaylı anlattık. Rablik hakların elinde Bulunduran kimse, Mabud da kimdir? O'dur. Mabud ne demek? Mabud, ibadet olunmaya layık olan kimse demektir. Mabud ibadet olunmaya layık olan kimse demektir. Burada maksat kendisine ibadet edilen herkes Rabb'dir demek değil, şeyhin maksadı. Dikkat edin bak. Yani burada kendisine ibadet olunan herkes Rabb'dir demek değil. Rablik hakkını elinde bulunduran aslında mabuttur. Geri kalanlar nedir? İbadet hakkını elde etme elinde tutmadığı halde veya hakkı olmadığı halde kendisine ibadet edilen sahte mabutlardır. Dolayısıyla Allah'tan başka mabud edilenler edilinenler veya ilah daha açık bir ifadeyle ilah edilinenler veya o ilahlara ibadet edilen edenlerin Allah'tan başka Rab edindikleri şeyler aslında ne değillerdir? Bu manada Rab değillerdir. Yani Rab sadece, Rablilik hakkı sadece Allah subhanahu olduğu için keza yaratan, her şeye malik olan, bütün işleri idare eden, çekip çeviren, Emreden, yasaklayan Allah subhanahu ve teala olduğu için mabutluk yani ilahlık hakkı da kime aittir? Allah Azze ve Celle'ye aittir. Keza Şehir İbni Kesir'in bir sözünü naklediyor Rahimahullah. Hani İbni Kesir diyor ki bu ayetin tefsirinde, kendi tefsirinde bütün bu eşyayı yaratan kimse, ibadete layık olan odur. Aslında çok veciz bir söz yani. Bu sözün Arapçasını, Türkçesini aslında ezberlemek lazım bu ayetle birlikte. Şimdi İbni Kesir, Allah ona rahmet etsin bu ayetin tefsirinde bundan önce şöyle bir tafsilat getiriyor. Diyor ki, şimdi bu ayeti naklediyor ondan sonra diyor ki buradan itibaren Allahu Teala uluhiyetinin birliğini açıklamaya başlıyor. Yani yalnız kendisine ibadet edilmesinin gerekliliğini ne yapmaya başlar? Açıklamaya başlıyor. Kullarını Adem'den vücuda getirerek onlara yaptığı lütuf ve ihsanı belirtiyor. Kendilerine yeryüzünün bir döşek gibi rahat basılabilir ve dinlenilebilir bir yer yapmakla, yeryüzünde sarp dağları yerleştirmek ve gökyüzünü tavan gibi üzerlerine çatmakla verdiği gizli ve açık nimetlerini hatırlatıyor. Nitekim bir başka ayeti kerime de şöyle buyuruluyor: "Gökyüzünü korunmuş bir tavan kıldık, onlar ise bunun ayetlerinden yüz çeviriyorlar. Sonra, muhtaç oldukları zaman da gökten üzerlerine su getiren bulutlar gönderdiğini." Ve bununla çeşitli bitkiler, meyveler çıkardığını, kendilerini ve hayvanları için rızıklar verdiğini belirtiyor. Nitekim bu husus, Kur'an-ı Kerim'in başka bölümlerinde de söz konusu edilmektedir. Bu ayete benzer ayetlerden birisi şudur. Allah odur ki yeryüzünü bir karargah, göğüde bir bina yapmıştır. Size şekil vermiş, şekillerinizi en güzel biçimde kılmıştır. Size en güzel şeyleri rızık olarak vermiştir. İşte bu Rabbiniz olan Allah'tır. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yüce ve mübarektir. Gafir suresinin 64. ayeti bu. Bu ayetin muhtevası şudur. Allah yeryüzünün sahibi, maliki, rızık vericisi ve yaratıcısıdır. Bunun için yalnız ona ibadet edilmesi ve hiçbir şeyin kendisine ortak koşulmaması gerekir. Dikkat et. Kesir rahimahullah bunu bir önceki paragrafta söylüyor. Bir sonraki paragrafın sonunda da bu şeyhin rivayet etti. Yaratma hakkı kim, eşya kim yarattıysa ibadete müstahak olma hakkı da onundur sözünü bir sonraki paragrafta söylüyor tefsirinde. Yani merak edenler Bakara suresi 21-22. ayetin tefsirinde İbn Kesir'in tefsirine ne yapabilir? Başvurabilir inşallah. Şimdi mabut kelimesi aslında yani dilimize de geçmiş fakat yaygın kullanım olarak kendisi ilah kelimesine tercih edilmiş bir kelimedir. Yani ilah kelimesi, mabud kelimesinin yerine geçmiş, özellikle bizim dilimizde ve Arap'ın dilinde ilah kelimesi daha çok kullanılır olmuş. Aslında birbirlerinin hemen hemen eş anlamlısı olan bu iki kelimeyi tanımak, ilah kelimesini tanımaktan geçer. Yani biz ilahın ne olduğunu iyi bilirsek, Dolayısıyla otomatikman ilah mağbut olduğu için mağbutun da ne olduğunu ne yaparız iyi biliriz. O manada bugün inşallah ilah kelimesinden biraz bahsedelim. Çünkü Şeyh Rahimahullah bir önceki bölümde Allah'ın Rab'liğinden bahsetti. Biz de Allah'ın Rab oluşundan, rububiyetinden bahsettik. Bugün de Şeyh Rahimahullah Allah'ın yani Rab olanın mağbut oluşundan, dolayısıyla Allah'ın mağbut oluşundan bahsetti. Yani Allah'ın ilahlığından yani uluhiyetinden bahsetti. Biz de inşallah bugün biraz Allah'ın ilahlığında önce ilahın ne demek olduğundan biraz bahsedelim. Şimdi ilah sözlükte öncelikle ilah kelimesinin kendisinden türediği el fiili yönelmek, düşkün olmak, kulluk etmek, alışmak, yaklaşmak gibi manalara geliyor. Yönelmek, düşkün olmak, kulluk yapmak, alışmak, yaklaşmak gibi manalara geliyor. Kavram olarak veya istilahi anlamda ise ilah Kendisine ibadet edilen, mabut sayılan şey, her şeyden çok sevilen, tazim edilen varlık anlamında kullanılır. Şimdi bak tekrar ediyorum. Kendisine ibadet edilen neymiş? İlah. Mabut sayılan şey neymiş? İlah. Her şeyden çok sevilen, tazim edilen varlık anlamında neymiş? İlah kelimesi kullanılıyormuş. Şimdi kendisine ibadet edilen Bu manada üstün sayılan bütün ilahların, işte bütün mabutların ortak ismi nedir? İlah'tır. İlah, ibadet edilmeye yani kudreti ve kuvveti önünde huşu ile boyun eğilip kulluk ve itaat edilmeye layık olunca her şeyin ona muhtaç olduğu bir varlık olması da ne kendisinden gerekir? Bunu Allah subhanahu başkası için de söylemek nedir? Söz konusu değildir. Yani Her şeyin kendisine muhtaç olduğu varlık sadece nedir? Allah Subhanahu ve Teala'dır. Keza Allah Subhanahu ve Teala bunu Kur'an'da birçok yerde yani İhlas suresinden tutun da birçok sürede birçok ayette birçok farklı şekilde ne yapmıştır? Zikretmiştir. Yani kulların uykuya tutunması Allah'ın uykuya tutunması, kulların acıkması Allah'ın acıkmaması, her şeyin ona ihtiyacı olması fakat Allah'ın ne olması? Samet olması yani. Hiçbir şeye ihtiyacı olmaması manasında bu da neymiş ilahın bir özelliğiymiş dolayısıyla şimdi burada şöyle bir nokta var şimdi az çok hepimiz biliyoruz yani Arapça'da isimler birkaç şekilde tefrik ediliyor değil mi nedir mariken marife nekra yani belirlilik belirsizlik işte ne diyebiliriz buna elmek de bu ne demek? Bu bilinen bir masa değil mi? Mektabın herhangi bir masa. Veya işte nedir? Ee, tekillik çoğulluk değil mi? Yani bu talibun, tullabın, öğrenci, öğrenciler. Erkeklik, dişilik öyle mi? Yani mühendislik alametlerinin gelmesiyle yani bunlar konumuz değil sadece is Arapçada isimlerin bir takım şekillerde ayrıldığını bilin diye söylüyor. Bazı isimler erkek, bazı isimler dişi. Mesela vücudun tek olan organları ne? Erkek, çift olan organları. Dişi. Yazılışlar itibariyle olmasa bile Araplar bunu ne kabul etmişler? Dişi kabul etmişler. Dünyanın başka lugatlarında da var. Mesela Fransızcada da var erkeklik, dişilik. Çok önemli değil, konumuz değil. Bu şekilde bir ayrım var yani erkeklik, dişilik. Bir de ne var? Cins isim, özel isim. Bu Türkçede de var. Şimdi mesela "raculun" adam demek. Bu nasıl bir isim? Cins isim. Peki Ahmet? Bu da bir adamın ismi değil mi? Yani özel bir isim. Yani şey gibi çiçek cins isim değil mi? Peki gül? Yani bunu nasıl anlarız? Ben çiçek dediğimde aklınıza ne geliyor? Yani Birçok şey geliyor. Çiçeklerin tamamı geliyor. Öyle değil mi? Peki ben gül dediğimde karanfil düşünebiliyor musunuz? Mesela ben meyve diyorum. Karpuzu, armadı, elmayı bir anda düşünüyorsun. Ama ben karpuz dediğimde hiç çilek düşünen var mı? Bu nedir? Onun da özel ismidir değil mi? Ona ait bir isimdir yani. Keza bu manada ilah kelimesi de cins isimdir. Yani hem Allah için kullanılır hem de diğer sahte mabutlar için kullanılır. Fakat Allah ismi nedir? Hak olan ilahın özel ismidir. Yani burayı anlayalım yani. Allah, ve Teala, Allah lafzı çoğal, çoğul olmaz. Farklı bir manada anlaşılmaz. O sadece nedir? Hak olan mabutun özel ismidir. Başka hiçbir şey ne yapılamaz, çevrilemez. Fakat ilahın çoğulu da vardır değil mi? Elehide. İlahlar yani. Fakat Allah'lar diyemeyiz öyle değil mi? Özel isim olduğu için. Burayı iyi bilelim. Mesela yani burayı biraz açmak gerekirse Allah'ın kitabında, Resulün sünnetinde de ilah kelimesi bu iki şekilde kullanılmış yani. Birincisi bütün sahte ilahları da kapsayan manada. İkincisi sadece Allah Azze ve Celle'ye atılan. Mesela sat Suresinin 5. ayetinde Ece'ale alihete ilahen vahid. Yani İnne heze leşeyhun ucab diyor ya müşrikler. İlahları bir ilah mı yapmış? Bu çok şaşılacak bir şeydir diyorlar ya. İşte bu nedir? Dikkat et bak burada. Allah subhanahu wa nasıl kullandı? Ece'ale aliheten. ilahen vahid. İlahları bir ilah mı yaptı? Bunu Hak olsun, batıl olsun, bütün ilahlar hakkında kullandı. Yine aynı şekilde Safa suresinde 86. ayette ifken elihten dun Allahi dunillahi turidun. Allah'tan başka bir takım uydurma ilahlar mı istiyorsunuz diyor Allah Subhanahu Teala. Bu da ne manasında kullanılmış? Yine hak olsun, batıl olsun, bütün ilahları kapsayan bir manada kullanılmış. İkinci manas da dediğim gibi. Sadece alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'nin ilahlığı manasında kullanılmış. Bu yani Kur'an'ın başından sonuna kadar neredeyse her bir surede yani her bir sayfada geçen bir mesele. Yani siz Kur'an'ı açtığınız herhangi bir yerinden okumaya başlasanız bir, bir veya ikinci sayfada mutlaka bu manada bir ayet bulursunuz. Allah'ın ilah olduğunu, tek ilah olduğunu anlatır. Zaten bu dinin geliş sebebi, Resullere dinin gönderiliş sebebi de neydi? Sadece Allah'ın ilah olduğunu insanlara anlatılması. Keza Taha suresinin 98. ayetinde Rabbimiz subhanehu ve teala innema ilahukumullahu lezi la ilahellahu yani sizin ilahınız şüphesiz ki Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. Çok açık bir ifade. Burada ilah lafzı kimin için kullanılmış? Sadece ve sadece Allah subhanehu ve teala için kullanılmış. Şimdi bugün dediğim gibi Resullerin tebliği bundan ibaret fakat Resullerin tebliğ ettiği tevhid dininden yani başından beri Risale'nin şerhinden, şerhinden beri ele aldığımız konu olan aslında tevhid dininden uzaklaşmış bütün toplumlarda, bütün e, insan topluluklarında farklı ilah anlayışlarına yapmıştır, gelişmiştir. Yani kimileri inandıkları ilahları adına putlar, muhabbetler yapmış, o putlara tapmışlar. Yani kimileri ilahları adına kendi elleriyle heykeller yapıp sonra da buna ilahımız demişler. Hatta hani İbrahim Aleyhisselam'ın geçen derslerimizde anlattık. Kavmi İbrahim Aleyhisselam putları kırıp en büyüğünün boynuna balta yastığında ona ne diyorlardı? Hatırlıyor musunuz? Hani ne dediler? Dediler ki ey İbrahim bunu şey bunu ilahlarımıza sen mi yaptın? Hani dikkat et قالu en ente هذا bi بآلهتنا يا Ibrahim. yani bunu ilahlarımıza sen mi yaptın ey İbrahim dediler değil mi bak ne yapmışlar elleriyle bir takım heykeller yapmışlar onları ne edinmişler ilah edinmişler onları ibadeti onlara sarf etmek şeklinde ilah edinmişler veya işte bazı insanlar da aynı zamanda Allah'a inanmışlar ki bütün müşrik toplumların aslında ortak inan şekli budur Aynı zamanda Allah'a inanmışlar. Bu elleriyle yaptıkları veya bir takım uydurdukları ilahı, gördükleri veya görmedikleri, ilah edindikleri varlıkları ne yapmışlar? Allah ile kendi aralarına yaklaştırıcı olsun. Hani Allah'a yaklaştırsın veya en büyük ilaha, yani Allah demeseler bile, işte gökteki ilaha, en büyük ilaha bizi yaklaştırsınlar diye biz onlara ne yapıyoruz? İbadet ediyoruz demişler değil mi? Mesela... Zümer suresinde böyle bir ayet var değil mi? Zümer suresinin 3. ayetinde <gülüyor> biz onlara bizi Allah'a daha fazla yaklaştırsın diye ne yapıyoruz? İbadet ediyoruz diyordu Mekkeli müşrikler. İşte böylesi için hani çok veciz bir söz var. Beşerin böyle dalaleti var. Putunu kendi yapar, kendi tapar derler. Beşerin haketen böyle bir huyu var yani. Putunu kendi yapar, kendi tapar. Keza daha önce de anlattık zaten defalarca. Kaldı ki şimdi şöyle de bir durum var. Hani bu beşerin ilah edinme durumu fıtridir. Yani insanoğlu fıtratı gereği her zaman bir ilaha inanma, sığınma ve ondan yardım isteme ihtiyacı duyar. Yani bu insanın yaratılışında vardır. Çünkü insan bazı şeylerden korkar, bazı şeylere gücü yetmez ve başkalarından yardım ister. Bu gücü yetmediği şeylerde bazı şeylere sığınır, bazı şeyleri kendisinden üstün görür. Yine bütün ümitlerin bittiği bir yerde görmediği, tanımadığı, hayal etmediği bir gizli ilahtan yardım istemek ister insan. Yani hani kendisinin güç yetiremediği, bütün ümitlerinin tükendiği yerde görmediği, tanımadığı, ona güç yetirebileceğini düşündüğü bir ilahtan ne yapmak ister? Yardım istemek ister. Bu fıtridir yani. Çevresinde gördüğü keza hemen bütün olayları kendi gücünün dışında olduğunu farkındadır. Yani bu kainatın işlerinin yani bir güç tarafından bir güç tarafından yapıldığına insan ne yapar? İnanır. Ve bu manada ne yaparlar? İnsanlar ilah edinirler bazı şeyleri. Bazı insanlarsa fıtratlarının aksine davrandıklarını, hiçbir ilaha kulluk etmediklerini hani bu ateizm safsatası da bunun dahilinde söylerler. Aslında bunlar da birkaç yönden ne yapmışlardır? İlah edinmişlerdir. Hani ben daha farklı platformlarda bunu defalarca anlattım ama Yani bu ateist kendini ateist zanneden insanlar aslında hiç yani ateizm tanrı tanımazcılıktır. Yani ilah tanımazcılıktır Türkçe eleştirmek gerekirse. Fakat bu ilah tanımazcılık değildir. Aslında bunların da ilahları vardır. Şöyle ki yani birinci nokta bunlar öncelikle kendi görüşlerini, kendi isteklerini, kendi emirlerini en üstün ve doğru gördükleri ve dinin emrine uymayı bıraktıkları için bir çeşit kendi keyiflerine göre hareket etme durumuna girmiş ve böylece neyi ilah edinmişlerdir? Kendi arzularını, kendi hevalarını ilah edinmişlerdir. Keza bunlar kendi arzularından, kendi hevalarından, başka hiçbir kutsal, kendi isteklerinden veya görüşlerinden üstün güç ve doğru ne yapmazlar? Kabul etmezler. Keza Allah subhanahu ve teala bu gibi insanlar hakkında اَرَائِتَ مَنِ ilahehu اِلَاهَهُ هَوَاهُ اَفَا اَنْتَ تَكُونُ Gördün mü o ilahını kendisine istek ve arzularını ilah edinen kimseyi şimdi onun üzerine sen mi koruyucu onun üzerine vekil gözetici sen mi olacaksın diyor Furkan suresinin 43. ayetinde. Yani bunlar öncelikle kendi doğrularını doğru kendi yanlışlarını yanlış kabul ettikleri için yani dünyalarıyla ilgili bütün işlerinde sadece kendi akıllarına veya bir takım işte bunlar gibi düşünen insanların akıllarına uydukları için Birinci noktada kendi akıllarını, ikinci noktada bunlar gibi düşünen uydukları insanların akıllarını ne yapmışlardır? İlah edinmişlerdir. Keza ikinci noktada bunlar yani inanacak bir ilah veya işte Allah inancı olmadığını haşa yaratılış hadisesinin müsbet bilimin aslında kendilerinin kendi kabul ettikleri kriterlerine göre henüz kabul edemediği, şey, ispat edemediği bir takım Doğal sebeplerle olduğunu söylerler. Doğal solüsyon diyorlar yani evrim safsatası. Veya işte Big Bang diyorlar. Büyük patlama. İşte dünya bir maddeydi, zerreydi. Bütün kainat, evren bir zerreydi. Sonra büyük bir enerji aşağı çıkarak patladı. O zerreden ne oluştu? Önce su oluştu. Sonra işte ondan yer küre oluştu. Sonra işte ondan kainat oluştu. Yani öyle büyük bir patlama ki bu evrenin genişlemesini de buna delil getirirler. İşte bu hala devam ediyor, bu büyük patlama hala devam ediyor ki evren genişliyor. Filmi geri sar, genişleyeni geri topla, aynı bir bezi geri toplar gibi, bir zerreye dönersin diyorlar. Fakat bunu hala, şimdi bunların kabul ettiği müspet bilimin şöyle bir şey var. Yani bir şey teori olarak kabul edilebilmesi için onun laboratuvar ortamında ispat edilmesi gerekir. Bunların bu söyledikleri henüz daha kendi deyimleriyle laboratuvar ortamında ispat edilememiş bir tezdir. Sadece bir iddiadır yani. Bu iddiaların doğruluğunun kabul edilmesi için kendi kriterlerine uymamasına rağmen ne yaparlar bunlar? Bunun doğruluğunu kabul ederler. Big Bang'e inanırlar. Fakat burada mesela bunlara sorulacak birkaç tane soru vardır. <gülüyor> o zerreden açığa çıkan enerji nereden geldi? O zerreyi patlatan enerji patlaması anında tetiği kim çekti? Yani o zerre Kendi kendine mi patladı da böyle oldu ki zerre ise kendi kendine nasıl patladı? Hani ateşle barut yan yana durmaz ama birbirine değmeden de patlamaz. Milyon yıl geçse gene patlamaz. E zerre'nin patlaması gereken bir şey varsa diyecekse yanında onunla onu kim birleştirdi? Yani bir, bir bilinmezler çoğunluğu. Keza bu noktada bunlar ne yaparlar? Siz böyle dediğinizde Bilim insanları böyle diyorlar diyerek müspet bilimi neyin yerine sokarlar. Emrine itaat edilen, sözü mustak, mutlak olarak doğru kabul edilen varlık olarak neyi kabul ederler? Müspet bilimi veya bilim insanlarını kabul ederler. Dolayısıyla bunlar da müspet bilimi veya kendi görüşlerine destek sözler söyleyen beşer olan kendileri gibi bilim insanlarına ne yaparlar? İlah edilmiş olurlar. Bunlar da aslında nedir? Ya müspet bilim dininin müntesipleridir veya bilim insanları dininin müntesipleridir veya hevalarının dininin kullarıdırlar. Keza bazı insanlar ve toplumlar başlarındaki yöneticileri kralları hükümdarları ne yapmışlar? İlah edinmişler. Nitekim Firavun tebasına ne diyordu? Ene rabbukumul ala. Ben sizin en büyük Rabbinizim. Veya işte ya eyühel melea ma'alemtü lekum min ilahing gayrihi. Ey melek atebakası Ben sizin için kendimden başka bir ilah tanımıyorum, bilmiyorum diyordu Firavun. Yine Japon kralları tanrı sayılan güneşin oğlu olarak kabul ediliyor. İşte Çin kralları tanrının oğlu olarak kabul ediliyordu. Yine işte bir çeşit Budist dini olan lamalarda görmüşsünüzdür. Dalai Lama denen herif yarı tanrısı kabul ediliyor. Yine işte Budizm'de Buda insan olduğu bilinmesine rağmen bir takım Budistlere göre yarı tanrı yani yarı ilah, ilahlık özelliklerinin yarısının elinde bulunup yarısı insan aynı Yunan mitolojisinde olduğu gibi. Bir takım Budistlere göre ise o ilah yani her şeye sahip olan sıkıntı sıkıştığında dua edilmesi gereken kim? Buda. Keza Allah'a ait bir sıfatı veya sıfatları Allah'tan başkasına vermek de bu manada neymiş o zaman? O sıfatları verilen kişi, topluluk, kuruluş, düşünce, yani ne olursa olsun ne olur? ilah edinilmiş olur. Keza Allah'ın yaratma, öldürme, diriltme, affetme, azap etme, yoktan var etme, nimet verme, mutlak görme, duyma, yardım etme, zarar verme, hüküm koyma gibi. Allah'ın sadece kendisine birinci, bir önceki derste anlattığımız üzere Rabbinin gereği. Kendisine ait olan sıfatları başka şeylerde, başka varlıklarda varsayılırsa onlar ne yapılmış olur? Onlar ilah edinilmiş olur. Bunun detaylarına girmeyeceğim. Zaten ibadet çeşitlerini anlatırken nasıl insanların farklı farklı şeyleri ilah edindiklerini, ibadetin her çeşidinde nasıl insanların farklı farklı şeyleri ilah edindiklerini göreceğiz. Şimdi bu Bakara suresinin Demin okuduğumuz ayetinden biraz bahsetmek gerekirse inşallah. Şimdi Şeyh rahmetullahi aleyhi bu ayeti zikretti. Ayet yani hepimizin bilmesi, ezberlemesi, yani sürekli dilimizden düşürmemesi gereken bir ayet. Çünkü Allah Subhanahu wa taala diyor ki: Ya budur rabbukumul Ey insanlar, sizi yaratan Rabbinize ne yapın? İbadet edin, kulluk edin. Valledina min qablukum la'allakum tettekûn. Sizden öncekileri de yaratan odur. Yani ona ibadet edin. Böylece ne olursunuz? Tettekun sakınanlardan, takvaya ulaşanlardan, korunanlardan olursunuz. Ellezi cealelekumul arda firashen ve semaa binaen ve anzala minas semaa'i ma'an fa akhraj bihi minas thamarati rizqan lek. Şimdi diyor ki Allah Subhanahu taala sizi yeri sizin için bir döşek, yani yumuşak basmanız, gezmeniz için bir yer, göğüde bir bina yaptı. O gökten su indirip onunla size rızık olmak üzere meyveler çıkarttı. Artık siz de bildiğiniz halde Yani bunları bilmenize rağmen ne yapmayın? Allah'a Allah'a ne yapmayın ortaklar? Koşmayın. Şimdi burada Allah Azze ve Celle dedi ki Ya, ey ya bu ne demek ey insanlar? Bu da ne anlıyoruz? Bu hitap kime? Bütün Ademoğluna. Bakın mümin olsun, kafir olsun münafık olsun. Hiç fark etmez. Zaten Ademoğlu bu üçün içerisindedir öyle mi? Mümin, kafir, münafık. Bu üçün içerisindedir. Bu üçünden hangisi olursa olsun rengi, dili, dili, dini, ırkı ne olursa olsun hitap kime? Bütün insanla. Dolayısıyla Rabbimiz devamla diyor ki işte ya ya nasu budur Rabbakumul lezi halakakum. Rabbakumul lezi halakakum. Sizi yaratan Rabbinize ne yapın? İbadet edin. Bu da Rab ismini Allahu Sübhaneteala burada bir sıfatla ne yapıyor? Nitelendiriyor. Bu sıfat hangi sıfat? Halaka yani yaratma sıfatı. Yine bu sıfatla yani yaratma hakkını elinde bulundurmasıyla ibadet edilmesi gerekenin de sadece kendisi olduğunu Allahu Sübhaneteala ne yapıyor? Beyan ediyor. Keza bu sıfat onun kullarını yokluktan varlığa çıkardığını, onları yaratıp benzer bir şekilde şekillendirdiğini Bu konuda da hiçbir ortanın bulunmadığını ne yapıyor? ifade ediyor. Yani bu Allah'ın kitabında birçok yerde de aktarıldığı gibi <gülüyor> kulların itiraf ve ikrarıyla da nedir? Sabittir. Keza Mekke müşriklerinden bahsederken mesela Yunus suresinde Allah subhanahu ve sellem onlara sorsan yerleri gökleri kim yarattı? Ne diyecekler? Seykuulun <gülüyor> Allah değil mi? Ayetin sonunda. Veya işte sizi yaratan kimdir diye sorsan onlara Allah'tır diyecekler. Sizi yerden gökten kim rızıklandırıyor diye sorsan ne diyecekler? Allah'tır diyecekler. İşte kainatın işlerini kim çeviriyor desen? Allah'tır diyecekler. Yani bu hem Allah'ın bu ayet gibi başka ayetlerde kendisinin ikrarıyla hem de Allah'ın kitabında kulların ikrarıyla kabul edilmiş bir şeydir değil mi? Yaratma sıfatı Allah için. Yani bu Allah için en çok kabul edilen sıfat olduğu için Allah subhanahu teala Rabbini burada neyle sıfatlandırılıyor? Yaratmayla. Ve ondan birbirine de bak emir olarak geliyor. Yani ya eyyühen nasu gudu Yani ey insanlar ibadet edin. Bu emirdir öyle mi? Bu emire sebep olarak geliyor. Sizi yaratan Rabbinize ibadet edin. Bu emre sebep olarak geliyor. Yani sizi yaratması sebebiyle ne yapın? Allah'a ibadet edin. Bütün insanlar Allah'ın kitabında da gördüğümüz gibi mevcuda gelmiş bütün insanlar. Yani demin bahsettiğim bir takım ahmak ateist fiyatı kenara koyarsak onlar öyle zannediyorlar. Ama onlar da aslında böyle ikrar ediyorlar. Bütün yaratılmış insanlar neyi ikrar ediyorlar? Allah'ın yaratıcı olduğunu ikrar ediyorlar. Allah da diyor ki eğer bunu ikrar ediyorsanız yani bunu söylüyorsanız artık bırakın yani başka ilahları sahte ilahları ne yapın? Bizi yarattı, bizi yaratıyor dediğiniz Allah'a ibadet edin. Yani bu ayetin birinci kısmını böyle anlamak lazım. Teza, Allah subhanahu ve min kablukum yani sizden öncekileri de yaratan Rabbinize kulluk edin diyerek bu ifadeyle sizi, sizin babalarınızı daha önce geçenleri yaratanın Aynı olduğunu yani ne sizi ne de sizden öncekilerin yaratılmanızda ona Allah Azze ve Celle hiçbir kimsenin ortak olmadığını vurguluyor. Yani bu sadece size has bir durum değil. Bugüne kadar ne gelip geçmişse, kim gelip geçmişse onu yaratan kim? Allah Azze ve Celle olduğunu ne yapıyor? Allah Subhanahu ve Teala vurguluyor. Keza kulları yaratmadaki asıl amacını da Allah Subhanahu ve Teala zikrediyor ayetin başında. Hani ne yapın? ifade edin. Peki varılacak nokta, varılacak nokta ne? Leallekum tetekun. Yani böyle yaparsanız ne olursunuz? Korunmuş olursunuz. Yani bu korunmuş olmak anlamında neyi ifade ediyor? Bu korunmuş olmak bir manada Allah'a kulluk edin emrinin sebebidir. Yani Allah'a kulluk ederseniz ne yaparsınız? Korunmuş olursunuz. Bir manada da sizi ve gökleri yaratan Yani buna inanırsanız, yaratmanın Allah'a ait olduğuna inanırsanız korunmuş olursunuz. Keza ikisini cem etmek lazım burada. Yani hem yaratanın Allah olduğuna inanır hem de sizi yaratan Allah'a sadece kulluk ederseniz, ibadet ederseniz ne olursunuz? Korunmuş olursunuz. Şimdi burada korunmaktan kasıt nedir? Korunmaktan kasıt Allah'ın dünyada izzet vermesi ahirette de ne yapması? Kullarını Azaptan et kurtarması cennete almasıdır ki bu da nedir bütün insanların yaratılış sebebidir zaten ve mehalakud cinne ve'l insa illa liyabudun yani ben cinleri ve insanları ne için yarattım sadece bana kulluk etsinler diye yarattım. Eğer korunmak yani laallekum tetekun kelimesi Allah'a kulluk etmenin sebebi ise insanların ve cinlerin yaratılış sebebi de nedir bir mana Allah'a kulluk ederek hem dünyada izzetle hem de ahirette ne olmaları? Allah'ın azabından korunmaları için Allah subhanatel onları yaratmıştır. Fakat bazı insanlar ne yapmışlardır? İbadetin bazı cüzlerini Allah'tan başkasına sarf ederek Allah'a kulluğu bırakıp o ibadeti sarf ettiği yerlere kulluk etmişler. Böylece Allah'ın korumasını üzerlerinden ne yapmışlardır? Kaldırmışlardır. Bu manada inşallah bundan sonra devam eden kısımda Ee, dediğimiz gibi anlaşılması gereken ikinci mefhum olan ibadet mefhumundan bahsedelim biraz. Böylece bir sonraki derslerde tek tek e, Şeyh Rahmetullahi Aleyhi ibadetleri tek tek bize açıklarken e, neden bahsettiğini, ne demek istediğini daha rahat bir şekilde ne yaparız inşallah anlamış oluruz. Şimdi Demin de söylediğim gibi Allah subhanehu ve teala en başta bütün insanlığa kendisinin yaratma hakkını elinde bulundurduğu için yani Rabli'yi elinde bulundurduğu için kendisinin mağbut edilmesini yani ibadetin tüm yönlerini kendisine sarf ederek sadece ilah olarak kendisinin birlenmesini ve kendisine hiçbir şekilde ortak koşulmamasını ne yapıyor? Bütün insanlığa emrediyor. Kaldı ki Rabbimiz subhanehu teala hepinizin bildiği ayetlerde Kendisine şirk koşulmayacağını, kendisine şirk koşulduğunda asla bağışlamayacağını ne yapıyor? Beyan buyuruyor. Böylece anlaşılmış oldu ki Allah'a ibadet etmek insanın yaratılış gayesidir ve aynı zamanda insanın hedefidir. Yani tek amacıdır yani. Sadece Allah'a ibadet etmek insanın dünya hayatındaki tek amacıdır. Bakın okumak, doktor olmak, mühendis olmak, evlenmek, çoluk çocuğa karışmak, Allah yolunda cihat etmek, yani Allah yolunda infak etmek, Allah yolunda canını vermek, Allah yolunda davet etmek, bunların hepsi neye döndürüldüğünde sayıf olur? Hepsi Allah'a ibadet kastı gözetilmeye ve hepsi Allah'a ibadet olan şekliyle yapıldığında ne olur? Sayıf olur, kula fayda verir, öyle mi? Eğer böyle olmazsa, Kuzman-ı Zaferi gibi. Kuzman-ı Zaferi Uhud gününe çıktığında, müşrikler kendi çadırlarına çekildiklerinde, Resulullah Aleyhisselam ve Ashabı kendi çadırlarına çekildiğinde, O yaralı müşrikleri bile kılıçtan geçiriyordu ve insanlar kendi arasında bugün biz falancanın çalıştığı kadar kimseyi çalışıyor görmedik dediler değil mi? Bak cihat yani düşün dinin zirvesi dediğimiz bir nokta adam yani yaralıları bile kılıçtan geçiriyor Allah Resulü'ne sevsem diyor ki o kimse cehennem ehlindendir. Subhanallah insanlar homurdanıyorlar daha sonra içlerinden birisi ne yapıyor? Onu takip ediyor ve ertesi gün gelip Ya Resulallah senin cehennemlik olduğunu söylediğin kimse var ya ben onu takip ettim. O yürüdü ben yürüdüm. O durdu ben durdum. O koştu ben koştum. O vuruştu ben vuruştum müşriklerle. Ta ki o çok ağır bir yara aldı. Bunun acısına dayanamadı. Kılıcının kabzasını yere dayadı. Ne yaptı? Üzerine abanarak intihar etti. İşte Allaha Resulü Aleyhisselam diyor ki ey filan kalk. Allah'ın dinine bazen, bazen Allah'ın günahkar kimselerle de yardım getireceğini ve Allah'ın cennetine mümin kuldan başkasının giremeyeceğini ne yap? İnsanlara haykır. Bu Kuzman'a Abdullah bin Selam Uhud gününe çıkarken diyor ki ey amcamın oğlu sana şehadet hayırlı olsun. Kuzman'a zaferi diyor ki ben buraya dinim için çıkmadım, izzetim için çıktım. Yahudi kadınları bununla dalga geçiyorlar. Bütün erkekler savaşa çıktı. Sen etek giy de bizim aramıza katıl diye. Bu da bunu zoruna gidiyor. Uhud gününe Müslümanlarla birlikte çıkıyor ve bu kadar çalışmasına rağmen Kastı ibadet olmadığı için, yani kastı Allah'ı ilah edinmek, kastı Allah'a kulluk etmek, Allah'ı razı etmek olmadığı için ne yapıyor? Çalışmasının hepsi boşa gidiyor. Resulullah'ın ikrarıyla ve sana cehennem ehlinden oluyor. Allah'ın koruması ne yapıyor onun üzerinden? Kalkıyor. Öyleyse biz neyi çok iyi bilmeliyiz? Biz ibadet mefhumunu çok iyi bilmeliyiz. İbadet mefhumunu hayatımıza çok iyi yansıtmalıyız. Bu hadisi Bukhari cihat babında rivayet ediyor ayrıca. Merak edenler oraya ne yapabilirler? Bakabilirler. Şimdi ibadet, abede fiilinin mastarı olup, itaat etmek, boyun eğmek, tevazu göstermek, bağlanmak ve hizmet etmek anlamlarına geliyor. Temel anlamda. İbadet kelimesinin veya bu abede, kökünün, abede fiilinin türediği abd kökü ise, abd temel olarak dört anlama geliyor. Hürün karşıtı olan köle, boyun eğmek, itaat etmek, kulluk etmek, yani ilah olarak tanımak, tapınmak, Bir şeye bağlanıp ondan ayrılmamak. Bu dört manaya geliyor. Yani bizim itaat etmek, boyun eğmek, tapmak, kulluk etmek, küçüklüğünü kabul etmek manasına geldiğini söyleyebiliriz. Doğru mu bu noktada ibadetin? Bu manaya geldiğini söylediğimiz ibadetin şerri anlamı da Allah'ın sevdiği, emrettiği, kabul ettiği ve razı olduğu bütün gizli, açık amel ve sözlerdir. Allah'ın sevdiği emrettiği, kabul ettiği, razı olduğu bütün gizli ve açık söz ve ameller neymiş? İbadetmiş. Bunlardan bazıları iman, İslam, ihsan, dua, korkmak, umut etmek, tevekkül etmek, ummak, zatı için sevmek, zatı için korkmak, yönelmek, yardım istemek, sığınmak, yardımına çağırmak, kurban kesmek, adak adamak Bunlar nedir? İbadetin çeşitleridir. İnşallah Risale'nin ilerleyen kısımlarında da zaten ne olacak? Bunların detayları gelecek. Keza Allah için sevip Allah için buğz etmek, Allah'ın hükmüne teslimiyet göstermek, sadece Allah'a itaat etmek, namaz kılmak, zekat vermek, oruç tutmak, hacca gitmek, tavaf etmek, tevbe istiğfar etmek de nedir? İbadetin çeşitlerindendir. Dediğim gibi detayları gelecek. Şimdi ibadet kavramı Kur'an'da o kadar çok geçmesine rağmen yani 250 küsür kere geçiyor türevleriyle birlikte yani fiil ve mastur olarak Allah 255 veya 256 yanlış hatırlamıyorsam bu kadar çok zikredilmesine rağmen Allah subhanahu ve Teala kulları yarattığı sebebinin kendisine ibadet etmesini kendisini tevhid etmesi olmasını söylemesine rağmen ne yazık ki bugün ibadet kavramı ne olan kavramlardan birisi? Tahrif edilen, içi boşaltılan, özellikle günümüzde halk arasında mürci akidesinin yayılması, bunun tetikleyen sebeplerden birisidir. Yani ibadet kavramının içinin boşaltılmasının, ibadet kavramının, ibadet denince ilk akla gelenin, namaz, oruç, zekat, hac gibi bir takım ritüeller anlaşılması, bunun haricinde ibadetin insanlar arasında bundan sınırlandırılması, bundan başka ibadet çeşidi olmadığını düşünülmesi, ne yazık ki bugün yaygın olan bir rahatsızlık. Şimdi, Bu konu hakkında alimlerin çok sözü var. Mesela selef uleması diyor ki ibadet zahir ve batın anlamda Allah'ın sevdiği, razı olduğu bütün söz ve amelleri kapsayan genel bir kavramdır. Biz inşallah bu tanımı bilelim. Yani birisi bize ibadet nedir diye sorduğunda inşallah bu tanımı söyleyebilelim yani. Hani tekrar ediyorum ibadet zahir ve batın anlamda Allah azze ve celle'nin sevdiği ve razı olduğu bütün söz ve amelleri kapsayan genel bir isimdir, genel bir kapsamdır. Bu manada son dönem müfessirlerinden Elmalı Hamdi Yazır diyor ki, ''İbadet niyete bağlı olarak yapılmasında sevap olan, Cenab-ı Hakk'a yakınlık ifade eden ve özel bir şekilde yapılan taat ve fiillerden ibarettir. Bu, bizi yoktan var eden, bize sayısız nimetler bahşeden, yüce Allah'ı tazim yani ululamak, yüceltmek amacı güden bir kulluk görevidir.'' Bunu hak dini, Kur'an dili tefsirinde 1.lik 95. sayfada söylüyor. Şimdi burada dikkat edersen Elmalı Hamdi yazır merhum ne dedi? İbadet niyete bağlı olarak yapılmasında sevap olan. Bir şeyin ibadet olması için birinci şartı getirdi neymiş? Niyet öyle mi? Yani sadece Allah rızası gözetmek diyebiliriz. Yani onun ibadet olmasına kastetmek de desek daha doğru olur. Eğer böyle yapılırsa yapılmasında ne olan dedi? Sevap olan şeydir. Cenabı ı Hakk'a yakınlık ifade eden ve özel bir şekilde yapılan. Cenabı ı Hakk'a yakınlık ifade eden ne demek? İhlas yani ondan sadece Allah rızası gözetmek ve özel bir şekilde yapılan taat ve fiillerden ibadettir. Özel bir şekilde kasıt ne? Bunu daha önceki derslerimizde işlemiştik hatırlıyorsanız amellerin kabul olma şeklinde, sebeplerinde. Özel bir şekil Allah'ın emrettiği Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da ne yaptığı? Uyguladığı şekil öyle mi? Yani böyle olursa yani bir şeyi Allah emreder Resulü Aleyhisselatü Vesselam uygular. Ve biz de onu Allah'a ibadet olsun diye Allah'a razı etmek için yaparsak bize ne verir? Sevap kazandırır. Keza bizi yoktan var eden, bize sayısız nimetler bahşeden yüce Allah'ı tazim amacı güden bir kulluk görevidir dedi. Bak dikkat et gene nereye atıf yaptı Elmalı'da? Allah'ın Rabliğine bak. Bizi yoktan var eden, bize sayısız nimetler bahşeden. Bunlar Allah'ın neyliğinin özelliği? Rabbinin özelliği, rububiyetinin özelliği yoktan var etmek, yaratmak, nimet vermek öyle mi? Yüce Allah'ı tazim amacı güden bir kulluk görevdir. Yani yoktan var eden ve nimetler veren kimse tazim ve kulluk kimedir? Onadır demiş oluyor. Elmalı Hamdi yazır aynı zamanda. Yani bu yorum çok güzel olduğu için ben bu konuyla ilgili hep bu yorumu nakledip bu açıklamaları yapıyorum. Belki defalarca duymuş olabilirsiniz. Keza demin bahsettiğim Zariyat Suresi'nin 56. ayetinin tefsirinde, hani ve men khalaf dulcini neval budun ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım ayetin tefsirinde. İmam Ali anhu diyor ki onları ancak bana ibadet etmelerini emretmek ve bana ibadete davet etmek için yarattım. Yani dikkat et, kulun iki görevi var, yaratılış sebebi var. Bir, yalnız Allah'a ibadet etmek. İki Yalnız Allah'a ibadete diğer insanları ne yapmak? Davet etmek. Bak kulun iki görevi var. Misyonu bu diyor Hazreti Ali radiyallahu anh. Şimdi Mücahid rahimahullah İbn Abbas'ın talebesi Allah kendisinden razı olsun. Bu ayetin tefsirinde diyor ki Onlar ancak kendilerine emretmem ve sakındırmam için yarattım. Yani dikkat et Allah Azze ve Celle ibadeti Mücahid ne olarak tefsir ediyor? Allah Azze ve Celle'ye kulluğu Mücahid ne olarak tefsir ediyor? Yani biz öyle böyle birinden bahsetmiyoruz. Bak demin Elmalı Hamdi yazır dedik. Elmalı Hamdi Son dönem ulemasındandır. Yani belki hayr-i şerrini, belki şerri hayrını geçme ihtimali olan bir kimsedir. Fakat Mücahit böyle değil. Mücahit Resulullah Aleyhisselam'ın elini kalbinin üstüne koyup Ya Rabbi bu gencin kalbini Kur'an'a aç dediği İbni Abbas'ın talebesi. Yani yürüyen Kur'an olan, müfessirlerin imamı olan Kur'an tefsirini kendisinden sorulan İbn Abbas'ın Abdullah'ın <gülüyor> Abdullah İbn Abbas'ın Hazreti Abbas'ın oğlunun neyi talebesi aynı zamanda tabiinin en büyük alimlerinden yani bugün selef denilen olgunun ta kendisi yani Mücahid Rahim rahimehullah ne diyor onları ancak kendilerine emretmem ve sakındırmam için yarattım demektir diyor. Yani ibadeti ne olarak anlamış? Allah emredendir. Allah sakındırandır. Firavunu düşünün yani. Biz Firavunu anlatırken ne dedik? Firavun ne diyordu? Yani ben emrederim. Ben sakındırırım. Bu Mısır ülkesi benim. Ne yaparım? Onun için doğruyu yanlışı ben belirlerim. Mücahit de diyor ki hayır bilakis bu Allah'ın insanları yaratış sebebidir. Yani Allah'ın insanlara emretmesi, sakındırması inşallah ibadetin detaylarını anlatırken, ibadet çeşitli olarak itaat mefhumundan bahsederken bunu çok detaylı inşallah Anlatacağız. Bugünkü tezahürleriyle de inşallah anlatacağız. Keza Risalesini şerh ettiğimiz Şeyh Muhammed Rahimahullah da Fatiha suresinden bahsederken tefsirinde diyor ki O Rahman ve Rahim'dir ayetinde umut dün günün sahibidir ayetinde ise korku yer almaktadır. Ancak sana ibadet ederiz ayeti şu anlamdadır. Ey Rabbim yukarıdaki üç ayette geçen şekliyle sana ibadet ederim. Bak Şeyh Muhammed Tefsir ediyor. Dikkat et. Ey Rabbim yukarıdaki 3 ayette geçen şekliyle sana ibadet ederim. Yani seni severek, senden umut var olarak ve korkuyu da elden bırakmayarak sana ibadet ederim. İşte bu 3 temel ölçü ibadetin rükünleridir. Bu üçünü Allah'tan başkasına yapmak ise Allah'a şirk koşmaktır. Yine bu 3 ayet sadece içeriden 3 esasdan birine takılıp kalmayı da reddetmektedir. Yani sadece sevgiye takılıp bugün birilerinin yaptığı gibi... Yani sadece sevgi mefhumunu alıp Allah'ın hiç azap etmeyeceğini düşünmek. Bu nedir? Mürci akidesidir. Yine bugün birilerinin yaptığı gibi sadece korkuyu ele alıp Allah Allah'tan umut kesmek. Bu nedir? Bu da insanları ifrata yani büyük günah sebebiyle insanların kafir olmasını düşünmeye ne yapmıştır? Sevk etmiştir. Bu da nedir? Harici akidesidir. Yine İşte bunları elden bırakmamak, yani bunların hepsini bir arada ne yapmak? Siz söyleyin, sevgiyi, ümiti, korkuyu ne yapmak? Bir arada cem ederek Allah subhanehu ibadet etmek gerektiğini Şeyh Muhammed Rahimahullah Fatiha suresindeki meskur ayetlerin tefsirinde söylüyor. Şimdi genel anlamda ibadet üç kısma ayrılır. Birincisi kalbin ibadeti, ikincisi sözün yani kavli ibadet, üçüncüsü amelin, azaların ibadeti yani ameli ibadet. Şimdi kalbi bu Allah subhanahu ve başka ilah olmadığına Resulü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna kalben inanmak Allah'a tevekkül etmek ve buna benzer ibadet türleri kalbi ibadet kısmına girmektedir. İbadet türlerinde yani bu sevmek, bu etmek bunlar hep nedir? Kalbi ibadet türlerine girer. Ben yani ibadeti açıklarken Şeyh Muhammed'in bir sözü var. Dinin üzerine bina edildiği üç ayak vardır diyor. İşte bu bir kalbin tasdiyi, iki dilin ikrarı, üç azaların amelidir diyor. Bunu şerk ediyor. İnşallah bunu naklettiğimde burayı çok iyi anlayacağız ama şimdi yeri değil. İkincisi kavli ibadet. Yani sözlü olanlar. Bunlar da dille yapılan ibadet çeşitleri. Tevhid kelimesini ikrar etmek, zikir, tesbih, yani Allah'ı tesbih etmek, iyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmak gibi dille yapılan bütün ibadet çeşitleri nedir? Kavli ibadetin kısmına girer. Ameli ibadette, benim de söylediğim gibi, fiillerle yapılan ibadet çeşitidir. Namaz kılmak, zekat vermek, oruç tutmak, hacca gitmek, Allah'ın indirdiği kanun ve yasalara göre hayatı tanzim etmek, beşer ürünü kanun ve yasaları reddetmek gibi tüm fiil ve ibadetler neyin kapsamına girer? Ameli ibadetin kapsamına girer. Keza Allah Subhanahu ve Teala En'am suresinin 162. ayetinde Resulüne ne demesini emrediyordu? Hepiniz biliyorsunuz zaten bu ayeti. قُلِنِّي صَلَاتِ وَنُسُوكِ diye başlıyor. Ey Muhammed ki benim namazım, ibadetlerim, hayatım, ölümüm kimin içindir Alemlerin Rabbi olan Allah içindir diyor Rabbimiz subhanehu teala. Yani buraya kadar anlattıklarımdan ve son söylediğimi toplamak gerekirse yani ibadet kulların yaratılış sebebidir. Farklı şekillerde cereyan edebilecek sadece namazdan oruçtan ibaret bir mesele değildir. Ve aynı zamanda inşallah detaylarıyla bunu yani Risale-i ederken biraz son, bir sonraki derslerimizde gelecek. Detaylarıyla daha güzel anlayacağız bu söylediklerimi. Ve bu hayatın tamamını kapsayan bir meseledir. Yani hayatın hiçbir anından ibadet ne olmaz? Eksik olmaz. İşte korku, ümit, sevgi dengesinde yapılması gereken bir iştir. Bunun dışında da kişiye ne yapmaz? Fayda sağlamaz. Kişinin ifrata veya tefrite gitmesine ne olur? Sebep olur. Ee, eyazübillah. Allah bizi bundan korusun inşallah. Benim söylemek istediklerim bugünlük bu kadar. Sormak söylemek istediğiniz bir şey varsa sorup söyleyebilirsiniz. Dediğim gibi çok fazla teferruata girmedik. Çünkü ibadet mefhumunun tekrar tekrar söylüyorum hatırlarda kalsın diye. Tek tek. İşte dua etmekten başlayıp hav, reca, korku, ümük diye tek tek böyle ibadetleri açıklarken bunların detaylarına ne yapacağız? Gireceğiz. Dolayısıyla yani ibadet meselesini daha iyi anlamak isteyen bu dersi dinleyen kardeşlere tavsiyemiz bundan sonraki derslerde ne yapmaları? Dinlemeleri olacak inşallah. Teala Subhaneke Allahümme ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruka ve tübilek ve afuru rabbil alemin